Bunların ek hücreleri vardı ki onlar da hurma dallarından yapılmıştı. Beşi de hurma ağaçlarından yapılmıştı ve sıvanmıştı. Fakat ek hücreleri yoktu. Tek hücreydiler. Hepsinin kapısında kıldan yapılmış perdeler asılıydı. Perdeyi ölçtüm, uzunluğu 3 eni bir idi. Halkın o günkü ağlamasına gelince orada Rasulullahın eşhabının evlatlarından Ebu Seleme bin Abdurrahman, Ebu Ümeym bin Sel bin Huneyf, harice bin Zeyd vardı. Onlar gözyaşları sakallarını sırılsıklam edinceye kadar ağladılar, o gün Ebu Ümeyim, keşke evler olduğu gibi bırakılsaydı da yıkılmasaydı, halk, Allah'ın, Peygamberine dünyanın bütün hazinelerini verdiği halde Hazreti Peygamberin dünyadan ne kadarı ile yetindiğini görseydiler, belki ona bakarak yüksek binalar yapmaktan vazgeçerlerdi, dedi.